Esas önemli olan Allah'ın ululuğunun duyulmasıdır. Hazametinin mutlak olmasının. Muhyiddin ibn Arabi'nin felsefesiyle bakılacak olursa biz her an ondan gelen tecellilerin karelerinden ibaret. Bir kareler mecmuasıysa bize ait bir şey yok zaten yani. Bu tecellilere boşuyuz her şeyi. İşte onu duyma. Sürekli onu duyma. Ben ondanım deme. İmam Rabbani Hazretleri Heme ezos diyor. Sermesti cami aşk olunca bazen öyle görebilirler yani. Sadece onu görür, sadece onu bilir, sadece onu duyar, sadece onu hisseder. Başka her şey siliner gözler önünde. İradi olarak da biz bence onun peşinde olmalıyız yani. Onunla münasebetlerimizde araya hiçbir şey girmemeli. Başka mülazalar gidince benzetmek olmasın. Vellâilmesellü âlâ. Güneşle küre arz arasına herhangi bir şeyin hayrulet etmesiyle bir husuf veya küsuf yaşanması gibi husuf ve küsuf olur. Sürekli böyle husuf ve küsuftan kaçınma mülazası ile hayruletten kaçınmak lazım aslında. Sen kendin bile aradan çıkmalısın. Mevlana'nın zaten öyle bir şey var. Sen kendin aradan çık. Hayrulet olur arzun, isteğin, beklentilerin, değerlendirmelerin, yorumların sen kendin aradan çık. şu i̇şte o zaman o ariye varlık insan kıymetler üstü kıymete ulaşır. Yani sıfırın soluna rakam koyma gibi olur. Dolayısıyla sıfır birdenbire on derece yükselir. On olur. Temadiye bağlı yani. Kendi faktörleriyle ortamı ona göre hazırlarsanız, ona göre bir vasatta bulunursanız sürekli o ortamdan uzaklaşmazsanız şayet o insandaki arzuları keser. Bu insan hiç düşmez demek değildir. Fakat öyle bir ortamdan uzaklaşınca insan sukutlar yaşar. Yani ondan bu utta zulümatlar vardır. Ona kurpte nuraniyetler vardır. Ona yakın olursan, yani onun dostu, velisi olursan, Allah seni sürekli, her an seni sarmak isteyen zulmetten çıkarır, nura ulaştırır. Allahü veliyüllezine aminu, yukhricuhu minel zulümat ile nur. Vellezine kafaru evliyâ mutavud yukhricuhu nev nur ila zulümat. Bir tane de değil zulümat diyor. Nur bir tanedir. Doğru bir tanedir. Işık kaynağıyla bir tanedir. Fakat karanlığın faktörleri çoktur. Mesela kendimiz açısından ortamdır. Yetiştiğimiz muhittir. Tabiatımızdır. Cismaniyetimizdir. Abduraptaltan'ı almadığımız mahiyetimizden mündemiş bulunan bir kısım duygularımızdır. Kinderimiz, nefretlerimiz, karazlarımız, şehvetlerimiz, iştahlarımız, arzularımız, isteklerimiz. şu bunların hepsi zulmete götürücü şeylerdir. Hepsi batırabilir tek başına. Tek başına. Bunların hepsinden uzak olduğunuz zaman işte aydınlıkta olabilirsiniz. Aydınlığın Faktörleri, negatif şeyler bunlar. Onları terk, pozitif şeyler. Onları da yapacaksın, yerine getireceksin. Tabiri diğerler, maasi ve mesaviden uzaklaşacaksın. Mahasinle itisaf edeceksin. Nurlanmanın yolu bu. Nasıl ki namaza şart olan şeylerin bir tanesinin fiktanı bozuyor. Namaz namaz olmadan çıkıyor. Mesela her şeyini yapsan, sadece hadesten taharet yapmasan. Her şeyi yapsan necasettin taharet yapmasan, her şeyi yapsan setravret yapmasan, her şeyi yapsan istihbar kıble yapmasan, her şeyi yapsan niyet yapmasan, namaz olmaz. Namazı bütün hükümleriyle kılsan, her rekatta Süreyi Bakara'yı okusan, Halimran'ı okusan, yine namaz olmaz yani. Vücudu olan şeylerin mevcudiyetleri, Onları teşkil edecek bütün erken ve şeraitin vücuduna vavestedir. Ama ademi ise o şartlardan bir tanesini fıkhtanıyla gerçekleşir. Biri yok olduğu zaman o da yok olur. Aynen öyle. Burada sadece istisnai bir durum var yani. Bazen sizi fenalıklara çeken götüren bir ortamda bulunursunuz. Cismaniyetinizin çok ağır baskısı altında olabilirsiniz. Kötü arkadaş olur. Sadiden naklenmedir, talim-el-mütallim diye medreseye ilk gelen talebeler eskiden okuturlardı. Okumanın adabı ile alakalı filan zannediyorum aslı Ebu Hanife'ye dayanıyor. Orada bir şey vardı. Farsça bir şey. O ilk günlerde böyle onlar telaffuz ediyorlardı, onların ağzından kulağımda kalmış bir şey. Yar bet better ez negir tayabi cehim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Uzaktır cehenneme sürükler seni. Elmer meru Evet, şimdi kötü arkadaş yani düşersin birden bire. Bunların hepsi saptıran şeylerdir. Şeytan saptıran şeyler. İnsanın talaletini, insanın gazab-ı ilahiye maruziyetini tek bir şeye bağlamamak lazım. Çok saik var, çok sebep var. Hepsine karşı belki ayrı bir teyakküz, hepsine karşı belki ayrı bir temkin itizah ediyor. Sürekli tetikte durmak itizah ediyor. Tabi hepsinin başında da Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olmak. Yani tut elimden beni bir rahatsız sensiz edemem. Bir rahmeti yestagiz eslehli şâni kullehu ve la tekilni ilâ nefsi tarfet ahiy. Göz açıp kapayıncaya kadar. Hatta bazıları ilave yaparak ve la min zalik diyorlar. Göz açıp kapayınma ne kadar hızlı geçen bir şey bir zaman parçası. Fakat ondan da az bile olsa beni yine nefsimle, kendimle baş başa bırakma diyor. Bu açıdan bu negatif şeyler onlara karşı hazırlıklı olmak lazım yani. Siz onca şey yaparsınız, onlardan bir tanesi alır götürür. Onun için o remizlerde yine çok iyi bildiğiniz, hatırlayacağınız şey. Hazret, dikkatle bas, batmaktan kork diyor. Bir öpme, bir bakma, bir lokma, bir tane de batma diyor. Bir kelime, batırır. Ağzına bir tane alırsın kuş gibi, batırır. Kuşlar da bir tane için kafese düşüyor bunun gibi çok hassasiyet istiyor. Neden bu iş bu kadar yani zor? Sıra kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, doğru. Altında da cehennem vardır. Nasıl bir şeyse. Biz onu bilmesek bile fakat burada Müslümanlığı böyle dost doğru yaşamanın hakikaten öyle bir köprü geçmek gibi zor olduğunu görüyoruz. Her an dünyaya hissediyoruz. Çok çetin bir şey. Allah Celle Celaluhu önümüze böyle çetin bir yol çıkarmış, düşelim, devrilelim diye değil. Bu talip olduğumuz neticenin mükellefiyeti, onu yüklediği sorumluluktur. Sen niye talipsin? Bu fani hayatta, işte 15'in uykuda, kafletler çocukta, geçirdiğin bu hayatta ebedi hayata talipsin. Ebedi hayat ne demek? Ebediyet iki kutup arasındaki rakamlara sığmayan bir şey demektir. Sonsuz. Sen buna talipsin. Sonra sadece bir ebedi bir yerde oturma demek değildir bu yani. Her gün öğütüvi müteşabiha. Karşına Allah'ın türlü türlü nimetleri maide-i simavi olarak inecek, kalkacak. Sen buna talipsin. O bunu talep etmeni istiyor senden. Ve sen onun cemalini görmeye talipsin. Bütün dünyadaki güzellikler cilve-i cemalini <gülüyor> Bin hicaptan geçmiş, bazıları 70 hicap, bazıları 70 bin hicap diyorlar kesetten kinaya. Yani demek ki ondan gelen o güzellik dalgaları, işte eşya, cismaniyet, bizim görülme sınırlılığımız. Şimdi şu anda fizik bize diyor ki siz görülmesi mümkün olan şeylerin ancak binde dördünü görüyorsunuz. 996 görmüyorsunuz. Duyulacak Bilmiyorum. şeylerin de belli bir aradaki işte ihtizazlarını, değişik dalga boyundaki şeyleri duyuyorsunuz. E şimdi gözünüz açılacak, kulağınız da açılacak. Şimdi bu kadar şeye talip olan bir insana biraz yolu daraltmışlar çok mu? E orada da inayetini sana refik ediyor yani. Sen bana tveccü et diyor, ben seni karanlıkta bırakmam bana karşı hissi rehbet içinde olun. Biraz saygılı olun. Azıcık ürperin. Kendinizi salmayın. Dikkatli durun. Önemli şeye talipsiniz. Gözünüzü benden ayırmayın. Öyle bakınca da istenen şeyin yine çok az olduğu görülür. Öyle bir neticeye, öyle bir finala gitmek için adamlar spor bile olsa, Ölüp ölüp diriliyorlar. Her şeyi deniyorlar yani. Ya böyle bir şey değil ki. Bu ebedi kazanma, ebedi kaybetme meselesi var bunun. Şimdi böyle bir mesele için yol ne kadar çetin, bağışlayın, ne kadar çetrefilli olursa olsun bence yine az sayılır. İşte bütün bunlarda da içimiz Allah'a karşı çok duru olmalı. O bize bizden çok daha fazla merhametlidir. Durup dururken bizi cehennemde tazim etmez, bizi mahvetmez, bizi yokluğa atmaz. İnanacaksın buna. Fakat aynı zamanda kılık kılık yararcısına da kulluğun gerektirdiği şeyleri yerine getirmeye çalışacaksın. Mesela.